Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü kalplerde olanları hakkıyla bilendir.